tarafı var bir de sosyolojik tarafı var hocam. Biyolojik tarafıyla e, o daha rahat bir Müslüman e, olabiliyorum. Sosyolojik tarafıyla da baş, evlendiği zaman başka bir imtihan başlıyor. E, eşi aracılığıyla yani. O, yeni bir dünyası oluyor. Tabii, i̇lave bir dünya kuruyor. Tabii. O Ama o, biyolojisinde de mesela hocam e, ergenlik çağında gencin yaşadığı sorunlar sivilcesinden stresine kadar yani bu bu süreç işte savaşa hazırlanıyor, mücadeleye hazırlanıyor, hayat mücadelesine hazırlanıyor. Öbür türlü e, ileride onu da belki ayrı bir başlık olarak konuşacağız. Yani evlenince insan, insan olarak yaratılmanın teşekkürünü yapıyor. Yeni bir insan oluşacak bir ocak oluşturuluyor değil mi? Yani evlenmemiş, evlenmeye karşı çıkmış bir insan... Ben insanım, bana insanlığın gerisinden diyen bir kısır döngüde kalmış ve de ücret ödememiş insandır. Çünkü siz 58 yaşındasınız Abdülbaki Kömür olarak. 58 senedir sizi doğuran bir annenin doğumunun sonucu olan insanlığı yaşıyorsunuz. Bugün 7 milyar. Bugüne kadar da herhalde bir 20 milyar olmuştur insanlık değil mi? Yani binlerce senedir. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz daha doğrusu. Şu anda 8 milyar falan başından beri. Adem aleyhisselamdan kim bilir ne 8'ler geçmiştir. Mevcut, ben şu andaki mevcut sayıyı diyorum. Sadece savaşlarda ölenler milyarı buldu <gülüyor> hocam. Ne milyara geçti yani. E, dolayısıyla onların tamamının içinde siz bir hücre noktasınız. Bir, bir varlığın bütününü oluşturan parçalardan birisiniz siz ben Hafız Salih. Dolayısıyla yaratıldık bir şükür gerekiyor. Bu elhamdülillah deyip Allah'a şükretmek olarak bir boyut alıyor. Ey insanlık ben de size madem işte 60 senedir 70 senedir genç yaştaysa 25 senedir insan olarak yaşıyorum. Bu büyük bir nimet benim için. Hayattan zevk alıyorum. İşte insanlıkla paylaşıyoruz değerlerimizi. O zaman ben de yeni bir insan katayım bu hayata. Evliliğin kısa tercümesi bu aslında. Ve bunu helal yollardan, Allah'a razı olduğu yollardan yapayım diyoruz dememiz gerekiyor. Bunun için evlenen genç kardeşimize diyoruz ki, Güzel kardeşim, sen iffetinin mücadelesini yapacaksın bu evlilikte, asla bazı cinsel zevkler, bazı e, tatminler, işte gelince yemeği hazır bulacaksın. Bunlar çok büyük boyutu oluşturmuyor. Yani o büyük hedefimize baktığımızda bizim, yani bütün insanlık diyoruz ya, 7 milyar, 8 milyar, önceki milyarlar, ondan, bundan sonraki nesil, mesela benim çocuğum var diyelim. Şöyle bir teori atsam ortaya. Yani bundan sonra insanlığın devam etmesinde bir 500 sene daha diyelim. Benim de katkım var çünkü 4 tane çocuğum var. Çok yalan bir söz mü bu hocam? Oranı düşük bunun. Mesela işte kaç milyar babadan bir taneyim ben diyelim. Ama bir bölü 3 milyarsa bile mesela katkım var benim. Dolayısıyla olmasaydım ben baba bu katkım da olmayacaktı. Zaten 8 milyar insanın içinde bana o kadar düşer herhalde. Yani tek başıma bu 8 milyarı kaldıramam ben. Bir bölü şu kadar, işte rakam neyse o, kaç baba varsa dünyada, bana düşen o kadar. Ee, aynı şekilde e, diğer mahlukat içinde geçerli bu. Bir sorumluluk yerine getiriyorum. Ama, ama bu arada da Allah'ın İnsan neslini devam ettir. Bir. Ve bunu helal yap. iki Ve bunu uğurdaki mücadeleni ibadet kabul ediyorum haberin olsun. Üç. Sözüne muhatabım ben. Yani iffet mücadele. İffet ne diyoruz? Türkçe'de ona namus deniyor. Namus sadece e, yani cinselliği helal saklama. Helal boyutlu insan olma olarak Anlaşıldığı için iffet kelimesini kullan. İffet tertemiz kalmak demek. Namustan biraz daha büyük bir kavram. İffetli yani insan evleniyor, iffetini koruyor. Evliliğin kendisi bir iffet zaten. Evlilik içinde iffetli kalıyorsun, kadın olsun, erkek olsun. Erkek Bu, bu sözlerimizin şu ana kadar hiç bir bölümünde erkek diye bir sıyırma yok, kadın diye bir sıyırma yok bir kenara. Hayatı kadın ve erkek ortak yaşıyoruz. Evlilik kadın ve erkeğin ortak eylemi dolayısıyla ne kadın öne çıkabilir durumda ne erkek öne çıkabilir durumda. Yani aile içi ilişkiler başka iffeti konuşurken hükümranlığı yok bunun herkesin sorunu bu. Hmm. Mesela namus konusu kadının üzerine çullanılıp bırakılacak bir şey olmuyor. Yani erkek namussuz olsa da zararı yok diye bir şey yok. Yani hayat nasıl kadının da hayatı nefesi bitince ölüyor. İffeti şöyle değerlendirebilir miyiz Cenab-ı Hak'ın e, yarattığı ve e, yarattığı formatta kalma tertemiz tertemiz kalma tertemiz bu erkek için de geçerli. Yani erkek kirlense de olur. Bu zannediyoruz zaten. Cahilce yerleştirilmiş bir kavram bu. Yani namusu kadının üzerine yıkma. Kadının değeri yüksek. Dolayısıyla faturası ağır kadının ayrı bir konu. Ama Allah zinaya ceza verirken erkeğine de veriyor, kadına da veriyor. Namusu kadına da emretmiş, erkeğe de emretmiş. Yani sen muaf denebilirse çocuk için denebilir. Yani küçük çocuk çocuğa namusu namussuz denmez yani. Veya Akli melekesi olmayan bir insana namuslu deli, namussuz de deli diye bir ayrım duydunuz mu bugüne kadar? Hayvanlarda namus ve namussuzluk var mı? Çünkü nüfus cüzdanı taşımıyorlar. Nikah belgesi taşımıyorlar. Yani hayvanda namussuz namussuz ayrımı yapılmaz. Dolayısıyla bunun erkeği kadını yok. Evlilik Allah-u Teala'nın ey insan seni kulluğum için yarattın. Sen benim kulumsun. Bu kulluğun mücadelesini yaparsan seni kul kabul ederim buyurmuştu. Peki ya Rabbi ben senin kulunum diye Müslüman itiraf ediyor değil mi? Ben senin kulunum diyor. allah Teala o zaman ne buyuruyor? İman ettin demek ki. Evet ettim ya Rabbi iman ettim. Güzel. Şimdi bir numaralı şartım. Seni ben nikahlı bir anne babadan ter temiz yarattım. Beğen tertemiz. Biliyorum. Böyle kalacaksın. Kaç sene böyle kalacaksın? Son nefesine kadar. Son nefesi. Son nefesinden sonra da seni yıkattıracağım, öyle alacağım zaten. Annenden doğduğun zaman tertemiz yıkadılar seni. Son nefesinden sonra da cenazen yıkanacak tertemiz. Bu arada sen hiç kirlenmeyeceksin. Hiç kirlenmeyeceksin. Ne evet. mümkün mü hocam? Şimdi öyle de bir tarafı var. Mümkün müyle birlikte şu an muhtemelen dinleyenler de hocam şu soruyu veya şu cümleyi ise söylüyorlardır. Hocam İstanbul'da işte Ankara'da hatta Van'da yok köylerde de hocam, Köylerde yani, işte, yani sadece köy hani köy yok artık hocam. Evet. Köy yok medya var. Büyük şehirleri kastetmemek için onu söyledim. Yani, ne kadar zor. Evet şimdi Rabbimiz öyle diyor. Tertemiz gel. Şimdi bakıyoruz kirlenmişiz. Çünkü Rabbimiz Tertemiz gelirsen kulluğuma kabul edeceğim diyor. Şimdi hocam Rabbimiz yaratmış, if, iffet adını vermiş o yarattığı hale ve son olarak... Da, i̇ffetli kalma hali. İffetli kalma hali. Eğer benim kulum olmayı istiyorsanız, kulluğa kabulü istiyorsanız böylece gelin diyor. Yani o iffeti muhafaza eden. Bu mümkün mü ama? Kirli gelirseniz kabul etmem demiyor. Biraz fırında pişiririm sizi diyor. Biraz dediği de kim bilir kaç bin senedir. Yani herkes gidecek. Ben kirlendim gitmeyeyim diyemiyorsun. Gideceksin ama fırına. Cehenneme Billahi teala. Dolayısıyla tertemiz kalmak zorunda insan. Ama şehirlerde, köylerde tertemiz kalabilir miyim sorusuna çok net bir cevabımız var. E buna biz kulluk diyoruz, bu mücadeleye kulluk diyoruz. Basit bir tuşa basıp ter tercihim üffetlilik ve tertemizliktir. Bundan sonra benim adım öyle olsun diye ad yazdırmıyoruz biz. Aksine bir mücadele yapıyoruz. Buna rağmen ayak kayması olabilir mi? Olur. Neden? Bünyemizi ayağa kayabilecek, dili sürçebilecek, burnu nezle olduğu için koku almayacak... Gözünde kirpikleri karışacak bir tipte yarattı allah Teala. Sonra da ne yaptı? O Erhamurrahimin bir Allah olduğu için. Kullarına merhameti çok olduğu için kulum çabuk tövbe et gel diyor. Zina dahil. Zina dahil. İffete leke getiren her ne varsa tövbe tamamını tertemiz yapıp ilk yaratılış Formatına geri çevirir insanı. Yani iffet konusu da dahil olmak üzere diğer konularda hiçbir konuda kulun bittim ben artık. Öldüm. Bundan sonra benim kapım kapalı demesini gerektiren bir durum yoktur. Tehlike şudur. Sonra tevbe ederim diye kendini salmak tehlikedir. Yani bu tıpkı araç kullanan birisinin boşver kurallara sonra cezamızı öderiz demesi nasıl akılsızlık ulan ne boşver öleceksin belki bu arabadan cesedin çıkacak belki böyle bir deneme olmaz sonra cezamı öderim diye insan suç işlemez kaza yaptığın zaman cezanı ödüyorsun sigorta cezalı ödüyor senin hayat devam ediyor İnsan iffet konusunda günahlar konusunda da ...kaza yapabilir. Şimdi hocam şöyle... E, ...siz diyorsunuz ki... ...bir araba teslim etmişsiniz... ...bir şoföre... ...bu araba sana teslim ettiğim gibi... ...istiyor. İstiyorum, bunu böyle istiyorum. Böyle istiyorum. Fakat e, şoförde problem yok... ...arabada problem yok... ...yol badallı. Yani tangur tungur... Tangur, tungur. E, Tamam bir yere geldi. Rot balans TV, rot balans ayarı yaptırdı. Dingil, aks, rayına oturdu fakat yol öyle. Gene öyle. Gene öyle. Ne Başka bu? bir sarhoş çıktı önüne yani, çarptı. Yani başka araç kullananlar. Ama var, bir dakika Abdülbahık hocam. Servisler kapanmadı ki servise döneceğiz. Ama hangi bir servise gideceğiz hocam? Ondan sonra da diyoruz ki servisin yani sıkça gidiyoruz servise. Her e, gün 10 defa gideriz. Bu sefer de şöyle bir o zaman servise nasıl olsa servis var. Ha onu demeyeceğim işte. Evet, nasıl olsa servis var dersen patronu arabayı senden alır. Sen bu işi bilerek yapıyorsun der. Ama yol böyle o yüzden ne yapacağız? Yol böyle. Bu yol düzelmeyecek. Fazla sürat yapmayacağım. Daha da bozulacak hatta kıyamete doğru değil mi o yol? Evet koca barikatlar kurulacak, çukurlar açılacak. Evet. Uç buradan gerekiyorsa denecek. Yani yol düzelmeyecek. Servisler hiçbir zaman kapanmayacak. Benim aklım bazen inip çıkacak. Bazen çocukluk yapacağım. 60 yaşında olduğum halde. Bazen arkadaşlarım hani baskaza diyecekler. Basacağım. Sonra onlar kaçacak. Ben kaçamayacağım. Polise yakalanacağım. Bu mücadele. Yeter ki arabayı bana veren sen bunu bilerek yapıyorsun. Sen nasıl olsa araba benim değil diye bunu yapıyorsun demesin. Evet. Onun dediği an ehliyetimi de alır, arabayı da alır, beni yaya bu yollarda perişan eder. Bu ne demek? Yeter ki Allah nasıl olsa tövbe kapısı açık diyen bir terbiyesizlikle görmesin beni. Bu terbiyesizliğin bir boyutu da nedir? Kalkıyorsun mesela sizin Sivas'ın köyünden Tek başına İstanbul'a üniversite okumaya geliyorsun. İlk defa büyük şehir görüyorsun. Sana annen diyor ki, oğlum yurttan çıkma, yurtta dikkat et, işte nazihatlar ediyor. Sense ilk soluğu Taksim'de alıyorsun. Arkadaşlar ediniyorsun. Annene babana, büyüklerine istişare etmeden salıyorsun kendini cinselliğin ortasına. Ha Bu işte sana arabayı vereni enay yerine koymaktır. O geliyor bakıyor ki, bir de bak senin bu köy yollarında ne işin var diye senin iş alanın şehir içinde kargo dağıtıyorsun sen. bu köyünle niye girdin? Arkadaşlarla piknik yapmak için. İş alanında değil ki senin bu. Arabayı alıyor senden. Yani Allah rahimim Celle Celaluhu. Hiçbir kulunun tövbesini kapatmıyor, kapısını kapatmıyor. Ama melekleri görmüyor zannedeni de affetmiyor. Çünkü ilk iman ettiğin şeylerden biri sağında solunda melek var senin. Ameen billahi ve melaiketi. Allah'tan sonra ilk öğrendiğin şey meleklerdir. Taksim'de melek yok. Nasıl ne dersin sen? Yani şeytanın olduğu her yerde melek de var. Bunu anlamamaksı ya da anlamıyor numarası yapması yoksa çok suç işlemek. Çok kere servisi tövbe servisi değil mi? Servisi çok kere kullanmak bir suç değil. Hatta allah Teala'nın meşhur bunu bu iffetle ilgili suçlara, çık sık sık zina kelimesini kullanmak istemiyorum Salih. Yani duyulmazı bile mide bulandırıyor. Ama iffet suçları diyelim, bunu gözle film izlemekten tut, elle temas etmekten, zinaya kadar hepsi için anlayalım. allah Teala'nın şu meşhur e, hadisi şerifi, anlayarak kullarına nasıl baktığını görelim diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul bir günah işler o günahı melekler e, yazmak isterler allah Teala buyurur ki bekleyin tövbe eder kulum tövbe etmez yazarlar onu sonra tövbe eder böyle bir birkaç hadis-i şerifi sentez ederek anlatıyor tövbe eder melekler silerler günahı kural böyle zaten aynı işlem bir daha olur bir daha tövbe eder. Bir daha olur, bir daha tövbe eder. Belki bu üç gün sonra, belki aynı gün içerisinde. Böyle bir ayrıntı yok hadislerde. Sonra melekler bakar ki, bu adam oynuyor. İstediği kadar günah işliyor, sonra da tövbe ediyor. Ama tövbe ciddidir tabii. Tövbe, tövbe, tövbe. Diye. Çocuklar özür dilerim, hem yaramazlığını yapar, hem özür dilerim, hem de yaramazlığa devam o arada. Oyun oynamıyoruz tabii. Abdest alıyor, ikiri kağıt namaz kılıyor. Rabbim sana sözüm olsun, daha yapmayacağım bunu diyor. Yapmıyor üç gün beş gün hakikaten. Şimdi melekler derler ki ya Rabbi bu tövbe ediyor ama kaçıncı defa oldu? Kaçıncı defa oldu bu? allah Teala buyurur ki ama kulum döneceği kapının benim kapım olduğunu biliyor. Siz kulumu affedin, silin onu buyurur. Müthiş bir şey bu. Hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu öğreniyoruz. Demek ki kulun kapısını unutmamış olması. Yani Rabbim benden kulluk istiyor. Bu kulluğun şartlarından biri de iffetli olmam. İffetime leke getirmiş olmam. Yanlış iş yapmam. Rabbime karşı ayıp oldu. Günah oldu. Deyip hissiyatını söndürmemesi ciddi bir şekilde kurtuluştur. Arabayı almaz sahibi. O yüzden genç kardeşlerime özellikle e, duyurmak istediğim bir mesaj var bu da şeytanın geç şurada bir zina yap keyfine bak derken ki ağırlığı, hainliği zalımlığı o potansiyel kötülüğü neyse ne anlıyorsak bundan içki içittirdi, zina ettirdi çaldırdı, suç işlettiği anaya babaya tokat attırdı derken şeytan hangi gaddar, hain mahluk ise bu suçu işledikten bir sene sonra ee, o suçtan sonra bizim gidecek kapımız yok. Kaçıncı oluyor bu zaten? Tövbenin de bir sınırı var. Sözü aynıdır. Çünkü şeytan topladığı abonelerini kalıcı hale getirmek için bu yöntemi kullanması lazım. Yoksa aboneleri gitti mi iflas eder o. Yani mudileri görünmez piyasada. Şeytan da nasıl Allah camilerde kullarını saf saf görmek istiyor şeytan da suç işlemiş kulları yanında görmek istiyor o da müşteri peşinde Bunun sağlamak için de boşuna sen gitme tövbeye burada dur sen bir kere bize abone oldun diyor güya başörtülü kız belki işte Kur'an öğrenmiş imam hatip okumuş bir kız bile bana diyor ki hocam öyle zannettiğiniz gibi değil benim suçum diyor yani Allah'tan da mı büyük? Allah'ın rahmetinden de mi büyük? Ne buyuruyor? Hadi kutsi hadisi allah Teala. Kulum sen bana okyanusların köpükleri kadar. Yani Okyanus'ta sürekli köpük oluyor ya. Bu kaç trilyon kere oluyordur Allah bilir bir günde. Şu okyanusun nesini ölçeceğim, Dalgaların köpükleri. O köpüklerin hacmi tonajından daha büyük günahla bile gelsem ben seni affedeceğim diyor Allah. Kulu da çıkıyor. Ne yaptın? Kaç kişi öldürdün? Kaç bin kere bu suçu işledin? An yani Allah Teala'nın karşısında, huzurunda günah işlemek büyük bir suç olduğu gibi Allahu Teala'nın affederim sözünü basite almak da büyük bir suçtur. Zina için de geçerli, kumar için de geçerli, çalmak için de geçerli. Bir suç ki Allah'ın haşa af kapasitesi dışına çıkıyor. Bu Allah'ı dışlamaktır Celle Celaluhu haşa. Söylerken bile böyle bir gariplik oldu bende şimdi. Tamam başka türlü anlatamıyorum. Yani hangi suç Allahu Teala'nın mülkünde onun tasarrufunun ve yetkisinin dışına taşıyor?